Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain Rabbi essir ve la tuassir Rabbi temmin bil khayr. amin. Muhterem Müslümanlar Muhterem kardeşlerim ve muhtereme bacılarım Ölüm ve sonrası ders serimizde Önce Ölüm hakikatı üzerinde konuşmuştuk. İkinci bölümde ilk ki ahiret var demiştik. İ ahirete iman etmenin müminlere getirmiş olduğu faydalardan bahsettik. Ahirette kafirleri, zalimleri bekleyen kötü akıbetten bahsettik. İyi ki ahiret var dedik. Geçen haftaki dersimizde فَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ Ayetinden yola çıkarak Sellevhamıs can boğaza dayandığında olmuştu. Ölmek üzere olan bir kişinin ölüm esnasında yaşadıklarından bahsettik. Ölen kişinin etrafında muhtemelen veya birçok zaman insanlar bulunmaktadır. Bulunması da gerekir. Mümkünse eğer müminler Birbirlerini bu dünya hayatında yaşarken yalnız bırakmadıkları gibi, yalnız bırakmamaları gerektiği gibi, ölüm esnasında da yalnız bırakmamaları gerekir. Çünkü son yolculuğa çıkacak olan bir kardeşlerini o yolculuğa hazırlamaları gerekir. Ölen kişinin perspektivinden ölümü son dersimizde anlattıktan sonra bugün de inşallah Ölen kişinin etrafında bulunan müminlerin neler oradan ders olarak çıkarması gerektiğini, nasihat olarak alması gerektiğine bakacağız inşallah. Yani bugünkü serlevhamız da nasihat olarak, ibret olarak ölüm yeter olacak. Aslında bu sözü Hazreti Ömer radıyallahu anh bir defasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ya Resulallah bana bir nasihat ver diye sorduğunda rica ettiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem وَكَفَا بِالْمَوْتِ وَا عِذَا ya Ömer demişti. Ölüm sana nasihat olarak yeter ey Ömer demişti. Ölümden daha başka nasihat olur mu? Ölümden daha büyük ders olur mu? Tabi alana. Ölümden ders almayana, ibret almayana Neyi nasihat olabilir ki? Bir mümin özellikle Başka bir müminin ölümünde orada bulunduktan sonra veya bir cenaze namazında bulunduktan sonra veya bir cenazeyi defnetme olayında bulunduktan sonra ona o ders olarak yetmediyse ne ders olabilecektir ki ve kefe bil mauti va'izan ya umar derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu kastetmişti muhterem kardeşlerim aslında çok güzel toparlamış bir yazar bu hadisten yola çıkarak demiş ki İnsanoğlu yaratılırken aslında ölmek için var oldu. Dünyaya geliş gayemiz buydu. İmtihan edildik, imtihan edildikten sonra ölüm hakikat. E peki ölüm niçin var? Dirilmek için var. Bu dünyada olmasan ölemeyeceksin Ölmesen tekrar dirilemeyeceksin Ve ebedi hayatta Allah'ın ebedi mükafatına da Nail olamayacaksın Mümin olarak böyle düşünmek gerekir Rabbim beni yarattı Rabbim bana cenneti kazanmayı Bu fırsatı lütfeyledi İşte bunun için Özellikle ölümden ders almak gerek Nasihat almak gerek Muhterem kardeşlerim Said Nursi hazretleri de Allah rahmet eylesin yani o uzunca bir şiirinin sonunda diyor ya dost istersen Allah yeter nasihat istersen ibret istersen ölüm yeter ifadesi de bize aynı ölçü göstermektedir muhterem kardeşlerim yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mana olarak Ali Gari hadistir demiş İbni Hacer senedi vesikalı bir hadis değil demiş fakat mana olarak ibret alma açısından bunu güzel bir söz olarak alacak olursak mutu kable ente mutu siz her biriniz de biz her birimiz de müminler olarak ölmeden evvel ölünüz sözü ölmeden evvel ölünüz Peki muhterem kardeşlerim fiziki olarak ölmeden evvel ölmek mümkün değil hiçbir insan bunu yaşaması mümkün değil fakat burada kastedilen Mecazi olarak ölmeden evvel ölmektir. Ölümü bir müminin hatırında tutarak, özellikle ölenleri görerek, onlardan ibret alarak ölüme hazır olması demektir. Ölümü hatırında tutan insan günahlara meyledemez mümin. Bir mümin bunu yapamaz. Biraz sonra Rabbine kavuşacağını düşünen bir insan o haline davranışlarına, yaşantısına çeki düzen vermez mi? Gayet tabii ki verir. E peki neden vermiyoruz o zaman diye soracak olursak bir gaflet hali, bir unutma hali. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için اَكْثِرُوا ذِكْرَ هَادِمِ اللَّزَّاتِ Demişti değil mi bu hadisi paylaşmıştık sizinle derslerimizin girişinde. Hani kamet getirilmeden önce sabah namazında o sünnetle farz arasında mübarek yüzünü ashabına dönüp öyle buyurmuştu. Çok önemli bir meseleydi çünkü hatırlayın çok zikredin çokça anın ölümü o lezzetinizi kaçıracak sizi şeytanın ayartmalarına vesveselerine karşı müthiş bir kalkan gibi koruyacak alın ölümü çok zikredin anın ki kandıramasın unutturamasın sık sık hatırlayın mutu kable en temutu aynısını ifade ediyor. Ölmeden evvel ölün yani öleceğinizi unutmayın öleceğinizi unutmazsanız günahlardan uzak durursunuz. Nefsinizin esiri olmazsınız. Ölmeden evvel ölün. Bazen şu kabirlere bakın. Hani burada biz Almanya'da yaşıyoruz. Fazla cenazelere şahit olamıyoruz. Maalesef onun nasıl bir ibadet olduğunu düşünürsek farz-ı olan Allah'ın farz-ı olarak emretmiş olduğu bir ibadet daha fazla iştirak edebilsek daha çok ders alacağız. Öyle değil mi? Bazen işte Umre'ye gidiyoruz, hacca gidiyoruz. Orada her vakit namazda kaç tane cenaze namazı kırıyoruz. Daha fazla şahit olabiliyoruz. Gitmek lazım. Kabirlere uğramak lazım. Ziyaret etmek lazım. Orada düşünmek lazım. Şu kabire ben de gireceğim. Çok dar. Sadece böyle kollarım yanıma sıkıştırılmış bir şekilde oraya sağacağım. Ama orası nasıl genişleyecek? Amellerim varsa. Ancak onlar bana orada yoldaş olacak Ondan başka hiçbir şey değil. Hakikatını bazen hatırımızdan geçirelim. Yani tefekkürü mevd dediğimiz mutu kable en temutu, ölmeden evvel ölümü deneyin hatırlayın. O de nasıl olacağınızı bir düşünün. Eğer öyle yaparsanız şeytan sizi kandıramaz. Ayaklarınızı kaydıramaz. Ve orada sadece güzel amellerinizin destek vereceğini özellikle de şu anda ölmüş olsam acaba Kabirde kabrimin genişlemesi için yeteri kadar amellerim var mı diye soralım kendimize bazen. Şu anda ölmüş olsam, kabre girmiş olsam o kabrimin genişlemesine vesile olacak kadar amelim var mı? Sağ tarafa yazılmış mı? O kadar namazım var mı? Oruçlarımda eksiklik var mı? Allah'a itaat kulluk noktasında eksikliklerim var mı? Mutu kabla ente mutu bazen bu hakikatla yüz yüze kalın diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mana olarak hadiste muhterem kardeşlerim insan dünyanın böylece bu düşünceye kendisini yönlendirerek geçici olduğunu anlar farkında olur ancak ahiretin baki olduğunu anlar ve böylece ölmeden önce ölümü denemiş olur muhterem kardeşlerim insan ölümle birlikte hayatın hesabını verecek yani bütün yaptıklarımızın, yapmadıklarımızın bir gölgede içmiş olduğumuz bir yudum suyun dahi hadisin ifadesiyle hesabını ahirette vereceğiz. Allah'ın huzurunda tek başımıza duracağız. Ölmeden önce ölüm hakikati ise işte bu hakikati ölmeden önce bu dünyadayken hasibu anfusekum kabl'e entu hasibu Hazreti Ömer radıyallahu anh buyurdu. Ölmeden önce bazen kendinizi hesaba çekin ve kendisi sık sık yaptığı, kendini hesaba çektiği, bazen tenhalara gittiği Emir el-Mu'minin o büyük toprakları, o büyük devletleri yerle bir etmiş fetihler kazanmış ama tenhalara gitti. Sakın ha kibirlenme, azma, şımarma ey oğlu dedi kendisine. Ölüm var, hakikat var. Hesaba hazır mısın diye kendisine sordu muhterem kardeşlerim. Dünya hayatının hepsinin muhasebesini ahirette vereceğini bu dünyadayken düşünen ölmeden önce ölmeyi başarmıştır. Ölünce insan için mahlukatın sevgisinin bir değeri kalmaz. Kim onu övdü, kim onu yerdi, neresi sıcak, neresi soğuk. Çünkü artık o vücut ceset haline gelmiştir. Ruhtur mükafata veya azaba muhatap olan. İşte ölmeden önce ölmeyi başaranlar, İnsanların kendilerini övmelerine veya yermelerine değil acaba Allah ne der sorusuna cevap vererek yaşayanlardır. Ölmeden önce ölün hakikati bunu da bize söylemektedir muhterem kardeşlerim. Her amelimizde, her davranışımızda, her yapmamızda bugün öyle bir hale geldik ki acaba Allah ne der sorusunu sormaz hale geldik müminler olarak. Aklımıza bile gelmiyor, aklımıza bile takılmıyor. Hep insanlar ne derler, patronum ne der, iş arkadaşlarım ne der, okul arkadaşlarım ne der, komşularım ne der, çevrem ne der, o ne der, bu ne der ama Allah ne der sorusunu sormuyoruz. Aklımıza bile gelmiyor. Halbuki onu en önce sormamız, acaba Allah ne der sorusuna müsbet bir cevap alabiliyorsak o yapmak istediğimiz amelde yapmamız gerekirken acaba Allah ne der sorusunu soranlar Ölmeden önce ölmeyi başarmışlardır muhterem kardeşlerim ve en önemlisi ölünce Allah'a rücu edeceğiz ona döneceğiz yani işte ölmeden önce ölme ölün hakikatini idrak edenler ölmeden önce Allah'a dönebilen insanlardır. Onun için ölmeden önce ölün denmiştir muhterem kardeşlerim hata edebiliriz ayaklarımız kayabilir sahabe-i kiram radıyallahu anhü mecma'in efendilerimiz de hata yaptılar. Ama onlar hata yaptıklarında ette ibu mined zen bikemenle den belahu tevbe etmeyi bildiler. Daha güçlü, daha kavi bir imanla o hatanın sonucunda Allah'a yönelebildiler. Allah da onların tevab olarak tövbelerini kabul etti. Öyleyse hayatta iken, yaşarken hata ettiğimizde Allah'a dönebiliyorsak, o büyük dönüş hakikati başlamadan önce. Ölmeden önce ölmüş oluruz muhterem kardeşlerim. Bu hakikatları düşünmemiz, hatırlamamız gerekiyor. Neden? Çünkü Lokman Suresi'nin o son ayetinde Rabbimiz buyuruyor ya, o gayiptan bahsederken hiç kimsenin bilemeyeceği katlar var. Ve ma tedri nefsun ma za tekseb ayetin sonunda. Kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Planın olabilir, büyük projelerin olabilir. Çok büyük işlere, imzalara hazırlanmış olabilirsin. Çok büyük kontrollerle, kişilerle, iş ortaklarıyla planların olabilir. Fakat وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَى Niye? وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بَاِيِّ اَرْضٍ تَمُوتُ Kimse nerede öreceğini bilemez diyor. Allahu Azimuşşan. Hiçbirimiz bilemeyiz muhterem kardeşlerim. Bilemediğimiz için mutu قَبْلَ اَنْ Nerede? Ne zaman? Ne zaman? Nasıl öleceğini bilemeyen insanın yapması gereken sadece bir şey var. Ölmeden önce ölüme hazırlanmak. Çünkü bu kaçınılmaz bir hakikat. Hayattan daha gerçek bir hakikat. Şu anda yeryüzünde toprağın altında olan insanlar mutlak manada üstünde olanlardan fazla değil mi? Vallahi daha fazla. Öyleyse ölüm hayattan daha gerçek bir hakikat. Ama şeytan bize unutturuyor. Aman ha aklımıza gelmesin aman ha unutmayalım diye muhterem kardeşlerim ama ecdadımıza bak. Önce Medine'den başta Mescid-i Nebevi'ye gidiyoruz. Bir defa Mescid-i Nebevi'de Ravza var. Orada Resulullah Aleyhisselam metfun. Oraya defnedilmiş. Yanında Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer radıyallahu anhuma var. Biraz şöyle birkaç adım öteye gidiyoruz. Orada Cennetül Bakiy var. Orada ashab-ı kiram metfun. Ecdadımız da onu örnek almışlar. Eyübe gidiyoruz. Ebe el Ensari radıyallahu anhın metfun olmuş olduğu Eyyub camisine gidiyoruz. Caminin etrafı olduğu gibi nelerle dolu? Mezarlarla dolu. Koca Süleymani camisine çıkıyoruz tepeye. Camdan bakınca sadece ne görüyorsun? Mezarlar var. Allahu Ekber diyeceksin. Beş vakit namazda her Allahu Ekber dediğinde hep o mezardakileri hatırlayacaksın. Şimdi Allahu Ekber'i canlı olarak sen diyorsun. Ama unutma bir gün oradasın. O zaman musallaya gelmiş olacaksın. Senin için Allahu Ekber diyecekler. Bak, oradan bak. Namazda mezarı gör. Hatırla sakın ha unutma. Günde beş defa caminin etrafı mezarlarla dolu. Bir gün öleceksin hakikatını. Aman ha unutmayalım diye muhterem kardeşlerim. Bir makalede okudum. Sizinle paylaşmak isterim inşallah. Yaşanmış bir hakikat. Ölüm bize ne kadar yakın. Ekfiru zikre hadimillezzat. Efendimiz Aleyhisselam'ın o lezzetlerinizi kaçıracak ağzınızın tadını dünya itibariyle bozacak ölümü sık sık hatırlayın hakikatini bize hatırlatan yaşanmış bir olay. 1980 yılında Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşanmış olan sonra tabiri caizse bir nevi efsaneleşmiş olan bir olay. Bir hoca efendi oraya gidiyor medrese medresede okumak için muhterem kardeşlerim. Batmanlı bir Müslümanın hanımı hastalanıyor biraz ağır hastalanınca orada ne kadar hastane imkan vesaire varsa hepsini zorluyorlar fakat Allah onun şifasını orada lütfetmemiş şifa bulamıyorlar bir şekilde adamın ve eşinin oğlu Almanya'da yaşıyor tabi Türkiye'deki o günün tıbbi imkanları çok ilerlemiş değil imkanlar fazla yok Almanya'ya götürelim bir de oğlumuzun yanına, Almanya'da tıp daha ileri bir seviyede, hastaneler daha ileride, onu orada tedavi ettirelim diye düşünüp planlayıp planlayıp bu şekilde uygulamaya koymak için Almanya'ya gitmek için yola çıkıyor amcayla hanımı. Otobüse biniyorlar, oradan uçağa binecekler, Almanya'ya gidecekler. Otobüse biniyorlar ki bu hoca anlatıyor yaşanan bu olayı kendi kaleminden. Otobüse biniyorlar ki muhterem kardeşlerim, o anne, o hanımefendi, o yenge sırtını otobüsün koltuğuna dayadığında sanki sırtında bir böcek kımıldaması var. Hissediyor, kocasına bunu kulağına söylüyor. Fakat kocası da diyor ki hanım diyor burada bütün insanların içinde otobüste üstünü çıkaracak halimiz yok. Böcek varsa da inşallah bir şey olmaz sabret sonra çıkarırız. Derken otobüsten iniyorlar, uçağa biniyorlar, heyecan, telaş falan derken uçakta yine kımıldama hissediyor kadıncağız. Yine kocasına diyor fakat bak buraya kadar bir şey olmadı belki yanılıyorsundur. Böcek falan da yoktur. İnşallah biraz sonra varacağız. Orada varsa üstünü çıkarıp bakarız, yardımcı oluruz. Tabi Almanya'ya geliyorlar, havalarında oğlu bekliyor. Hasta annesi gelmiş, tedavi edecek. Büyük bir şeref, yardım etmek için hazır. Yine bir kımıldama hissediyor. Oğlana diyor ki oğlum yolculuğa başladığımızdan beri babana diyorum sanki bir böcek var sırtımda. O da bana böyle böyle dedi. O da diyor ki anneciğim babam haklı demiş. Zaten şurada eve artık birkaç dakika kaldı. Sen bütün gündür yoldasın. Buraya kadar varsa bile böcek bir şey yapmadığına göre artık şu birkaç dakikada da Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. Gel eve gidelim inşallah. Orada rahat bir şekilde bakalım diyor muhterem kardeşlerim. Eve varıyorlar. Tabi artık anne üstündeki üst kıyafetini çıkarıyor. Oğlu hayret ve endişeyle diyor ki anneciğim sırtında bir böcek değil bir akrep var diyor küçük bir akrep. Sakın ha kımıldama ben onu yere düşüreyim. Onu hemen sana zarar vermeden o zarar ortadan kaldıralım. Onu öldürelim veya yakalayalım yok edelim şeklinde derken böyle parmağıyla akrebi yere düşüreceği anda akreb onu bir defa orada ösürüyor oğlunu tabi evdeki insanlar onu yakalayalım onu öldürelim filan derken yakalıyorlar gerçekten de akrebi öldürüyorlar fakat parmağını sokuvermiş bakıyorlar ki oğlanın benzi sararmış ağzından köpürmekte Doktor, ambulans, hastane, telefon filan derken çocuk yere yürüyor oğlan. Annesinin kucağında orada can veriyor diyor hoca. Makalede yazmış bunu. Muhterem kardeşlerim tabağcı bir tablo. Tedavi olmak için Almanya'ya gelen anne, oğlunun ölümüne sebep olacak akrebi, ta Diyarbakır'ın Bismil ilçesinden sırtında Almanya'nın bir yerine kadar taşımış, çünkü Allahu Azimüşşan annenin değil oğlunun ecelini orada takdir eylemiş. Almanya'ya kadar defalarca anne o akrebe dayanmasına rağmen, yaslanmasına rağmen, onu sıkıştırmasına rağmen hu yehyi ve Yaşatan ve öldüren Allah olduğu için onu ısırmadı. Oraya getirecek, oğlunu ısıracak ve oğlu vefat edecekti. Bizim ecelimiz acaba nerede olacak? Allahu alem. Nasıl olacak? Ne şekilde olacak? Onu bilemiyoruz. Bu takdir-i ilahi Allah'ın takdir etmiş olduğu eceldir muhterem kardeşlerim. Önemli olan ibret almak. Her an, her yerde aldığımız nefesi tekrar geri vermeme ihtimalinin olduğunu düşünebilmek. Mutu kabl'e en temutu. Ölmeden önce ölebilmek. Bu hakikati unutmamak muhterem kardeşlerim. Öyle bir hakikat ki aslında Allah Celle Celaluhu bizlere ibret alalım diye şöyle bir günde olacak olan insanları veyahut da bir yılda ölecek olan insanların hepsini dünyanın bir yerinde toplayıp onları bir anda bir saatte ruhlarını almıyor. Her an her dakika her saniye insanlar vefat etmekte aktüel bir istatistik olsun diye şu notları düşerken bir bakı verdim dün itibariyle muhterem kardeşlerim yaklaşık rakamlar şu anda yeryüzünün nüfusu 7 milyar 670 milyon insan yaklaşık 8 milyar insan şu yeryüzünde yaşıyor hala hazırda. Allahu allah Alem bugün ölenlerin sayısı resmi rakamlara göre yaklaşık 170 bin kişi bir günde ölen insanların sayısı 170 bin kişi bu bir yılda 55-60 milyon insanın ölümüne tekabül etmektedir. Bir saatta 7 bin kişi ölmektedir muhterem kardeşlerim. Bir saniyede 120 veya 150 kişi allah Alem ölmektedir. Şu anda biz derse başladığımızdan beri, şu ana kadar yaklaşık 3000 kişi vefat etti yeryüzünde. Acaba bizim ecelimiz nerede? Ne zaman ve nasıl olacak? Şu cümleleri sarf ettiğimiz 10 saniye içerisinde tekrar... On çarpı yüz kişi vefat etti. Bizim ecelimiz nerede? Fe izâ câe eceluhum la yeste'ekhirûne sa'aten ve la Şu bir hakikat ki o ecel geldiği anda ne bir an, bir lahza dahi, bir göz açıp kapayacak an geri gitmez, ileri de alınmaz. Allah ne zaman, nerede, nasıl takdir ettiyse orada olacaktır hakikatını. Unutmayın diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O kadar insanlar ölüyor. O kadar insan vefat ediyor oradan ders çıkaramıyoruz. Ama halbuki Efendimiz Aleyhisselam kefe bil mevti ve ida demişti. Vefat eden insanlar, ölenler vaz olarak yetmez mi? Muhterem kardeşlerim Hasan Basri rahmetullahi aleyh diyor ki وَقَفَ Hasanul Basri عِنْدَ شَف۪يرِ قَبْرٍ Bade defni سَاحِبِهِ Öyle bir kişiyi defnettiler. Onu defnettikten sonra kabrin başına mezarın başına otur verdi Hasan Basri rahmetullahi aleyh thumma iltafa ila rajulin thumma iltafa ila rajulin kan bijanibihi yanında da bir adam var. O da belki akrabalardan ölen kişinin veya orada bulunan o defin işleminde bulunmuş bir kişiyi başka bir Müslüman ona baktı, ona döndü Hasan Basri rahmetullahi aleyh dedi ki fekale Eturahu لو يرجع الى Bak öyle dedi adama. Nasihat verecek ya. O Hasan Basri rahmetullahi aleyh. O büyük alim, allame. Allah ondan razı olsun. Oradan ders almış, yanındakiyle o dersi paylaşacak ya. Dedi ki: Eturahu <gülüyor> şu adama bak dedi. Şu de gömdük ya şimdi defnedildi. Bak ona. Şimdi oradan dünyaya geri dönebilse, öyle bir imkanı olsa, ماذا <gülüyor> يفعل? Ne yapar sence? soruyor yanındaki adama bize de ders verecek ne yapar o adam adam dedi ki tabi daha yeni toprağa gömmüşler canlı canlı daha çok taze hatıra insanı etkileyen şeyler muhterem kardeşlerim boşuna demedi Efendimiz Aleyhisselam vaaz olarak ölüm yeter şu konuşacağımız konuşabileceğimiz her cümleden daha etkili bir vaaz ölüm dedi ki adam ve وَيُسَلِّي min مِنَ الْخَيْرِ Vallahi yapacağı bir şey var. Namaz kılar daha fazla. Oruç tutar daha fazla. Allah'a istiğfar eder, bağıştan deler daha fazla. Hayırları çoğaltır. Ey imam, ey hocam dedi. Başka bir şey yapmaz. O gömdüğümüz adam şu anda geri dönse. Çünkü münker ve nekir gelmiş. Öyle iman ediyoruz. Şu anda ona sormuşlar. Rabbinden, kitabından, peygamberinden... Onlar için ne yaptığından hesaba çekmişler. Ne yapar ki o adam başka? Sonra amelleri onun önüne geçmiş. Eğer güzelse güzel yüzlü bir adam şeklinde. Eğer kötü amelse en çirkin bir adamın suretinde amelleri gelmiş kabirinde. Başka hiçbir şey yok. Başka hiçbir şeyin faydası yok. Bu adam ne yapar kabirden çıksa? Vallahi sadece hayırlarını çoğaltır. Sadece Allah'a itaatini arttırır. Fekalel Hasan. Hasan el Basri rahmetullahi aleyh dedi ki onun dediğini tasdik edecek mahiyette. Doğru dedi çünkü. Ama ne buyurdu bak. Hu vefâ tethü felâ tefûtke ente Hu vefâ ente üç defa tekrar etti. Ondan geçti gitti ama sen ben bizim için fırsat daha var dedi. Öyleyse dön hemen dediğini yap dedi. Ondan gitti ondan geçti. Çünkü Allah'ın bir kanunudur. Ölen bir daha geri gelmez. Ölen bir daha geri dönmesi mümkün değildir muhterem kardeşlerim. Ama ondan geçtiği bizim için, senin için, benim için mümkün dedi Hasan Basri rahmetullahi aleyh. Demek ki ölenden, ölümden, cenazeden alınacak en önemli ders muhterem kardeşlerim. Nasihat, en önemli ibret durmadan, vakit kaybetmeden oraya hazırlanmaktır. Yani aslında Sellevhamız'ın alt başlığı budur. İbret olarak, nasihat olarak ölüm yeter deyince ölenleri görüp, duyup, işitip şu derse başladığımız andan beri binlerce insanın öldüğünü hatırda tutup onlar için o imkanın bittiğini ama bizim için daha o imkanın yani daha çok namaz kılma, daha çok Allah için hayır ve hasenat işleme, daha çok bağışlanma dileme imkanının olduğunu akılda bulundurmak. Bu imkan bizim için vardır muhterem kardeşlerim. Esma binti Umeys radıyallahu anhadan rivayet edilen bir hadis-i şerifle devam edelim inşallah. Diyor ki, Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işittim buyurdular ki, Bi'sel abdu abdun. Ne bedbaht ne hain ne kötü bir kuldur. O kul ki seha gaflete daldı. Ne bedbaht bir kuldur dedi. Kim? Alemlere rahmet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Seha gaflete daldı. Ve leha güldü oynadı. Ve nesiyel mekabire ve bile. Kabiri unuttu. O toprağa girince kemiklerinin dahi çürüyeceğini unuttu. Nebet baht bir kişidir bu dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu hakikat o kadar gerçek olmasına rağmen, ona o kadar yakın olmasına rağmen bunu düşünmeyen, bunu unutan kişi nebet bahtır. Ona ne ders verebilir ki? Resulullah'ın şu buyruğu ona bir fayda etmez. Şu vaaz nasihat ona bize bir fayda etmez eğer onu unutursak dedi muhterem kardeşlerim. Sonra devam etti Efendimiz aleyhisselam. Bi ise'l abdu abdun ne bedbat, ne kötü, ne hain bir kuldur okul ki ata kibirlendi, kafa tuttu ve azgınlık yaptığı, haddi aştı ve nesiyel mübteda ve'l muntaha. Nereden geldiğini, nereye gideceğini unuttu. Ne bedbat bir kulluktur okul dedi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim. Öyleyse bedbatlar arasında Allah muhafaza buyursun. O listede adımızın geçmesini istemiyorsak muhterem kardeşlerim tersini yapmamız lazım. Gülmek var, eğlenmek var, mevtalar gibi gezmemizi istemiyor ki Allah Azze ve Celle. Ama ölçüyü kaçırmayın diyor onu unutmayın. Gülerken de eğlenirken de düğünde de evinizde de işinizde de unutmayın ki oraya gireceksiniz. O kadar ölülere şahit oluyorsunuz. Yahu size gelmeyecek mi bir gün? Niye unutuyorsunuz bu hakikati diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mubtada ve Munteha Nereden geldin? Yoktun ki. Allah seni var etti. ve Munteha Yine sana dönd kendisine döndürecek. Niye unutuyorsun bu hakikati? Unutursan Allah muhafaza buyursun. Ata ve Tağa Vallahi azarsın. Bu bir kanundur muhterem kardeşlerim. Bu yaratılış için konulmuş olan bir kanundur. Kim kabri Toprağın altını unutursa o azacaktır. Doğal sonuç budur. Kim ölümü hatırlamazsa kim ölümü unutursa onun kaçınılmaz varacağı doğal sonuç ata ve tagâdır. Azmak, kibir. Çünkü toprağın altına girmeyecek onca hiç. Aklına gelmiyor. Halbuki inanıyor ama şeytan unutturuyor. Öyleyse unutmamamız lazım. Ölümü hatırlamamız lazım. En azından cenazelerde ölüm olaylarında bir yakınımız vefat ettiğinde bir arkadaşımız vefat ettiğinde veya hiç duymadıysak en azından yaşamış olduğumuz şu topraklarda bir Müslüman öldüğünde bir insan öldüğünde Müslüman veya gayrimüslim fark etmez. Türkiye'de Türkiye'den geliyorsunuz geliyoruz. Orada bir insan öldüğünde bunu haberlerde telefonda televizyonda internette okuduğumuzda hatırlamamızı istiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir cenaze muhterem kardeşlerim ibret almadan geçmemeli. Öyle bir, rastgele bir şey olamaz. Yani şu vaaz nasihat dahi bir insan ihlasla buraya gelmişse gerçekten ben buradan bir ders almak istiyorum. İmanımı güçlendirmek istiyorum. İslam ahkamını, ahlakını Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem buyruklarını öğrenmek istiyorum niyetiyle halisane buraya geldiyse mutlaka bir pay alacaktır. Ama ölüm daha çok pay verir. Biz neden ölümden pay alamıyoruz? Çünkü cenazeler dahi artık resmi bir protokol haline dönüşmüş. Bir tören haline dönüşmüş. Kişiler işin formalitesiyle uğraşıyorlar. Acaba biraz sonra bu cenaze evine gelecek kişilere ne vereceğiz diyor. Yemek ne ikram edeceğiz. Tamamen bidat. Hiç yok ki sünnette öyle bir şey. Onunla meşgul. Kafa onunla yoruluyor. Onunla meşgul olduğu için ölenle cenazeyle meşgul olamıyor. İbret alamıyor. Oradan ders çıkaramıyor muhterem kardeşlerim. Cenaze namazları dahi öyle bir şey haline gelmiş ki cenaze namazına geliyorlar. Genelde biliyorsunuz cenaze namazları vakit namazından sonra kılınıyor. Mesela Türkiye'ye gittiğimizde değil mi? İşte öğlen namazı cenaze namazı kılınacak. Öğlen namazına giren yok. Siyahları giymiş insanlar o da bir formalite. Hiç alakası yok İslam'la. Öyle bir prosedür yok ki, öyle bir renge bürünmek yok ki, bir de yassa siyah güneş gözlüğü kışında takıyorlar artık. İslam'da yeri yok. O çelenkler, o törenler, bunlarla meşgul olan insana ölüm ne ders verir ki? Vallahi hiçbir ders vermez. Faydası olmaz. Onun için ne bedbahtır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunları düşünmeyen muhterem kardeşlerim, o bedbahtlardan olmamak için Allah muhafaza buyursun. Ölümü hatırlamak, cenazeleri gördüğümüzde bunları düşünmemiz gerekiyor. Ubey bin Ka'b radiyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sık sık geceleri uyanırdı. Gecenin üçte ikisi geçtikten sonra Rabbine iltica ederdi. Mübarek ellerini kaldırırdı. Sonra şöyle derdi ey insanlar Allah'ın varlığını aklınızdan çıkarmayın. Şu ifadeye bak. Allah'ın varlığını aklınızdan çıkarmayın. Öyle yaşıyorsunuz ki ey insanlar sanki Allah yokmuş gibi haşa ve kella. olan, el-basir olan Allah Celle Celaluhu'nun size şah damarınızdan daha yakın olduğunu, gördüğünü, işittiğini, hesaba çekeceğini unutuyorsunuz. Unutmayın Allah'ın varlığını aklınızdan çıkarmayın diyor Resulullah. Gecenin ortasında. Ey insanlar bunu düşünün diyor Resulullah Aleyhisselam. Racife Gelecek. Yevme terjufur racife diyor ya Nazihat suresinde. Sura ilk üfürüldüğü gün gelecek. Sonra arkasından radife gelecek. Yine sure üfürülecek. İnsanlar kabirlerinden kalkacaklar. Sevk edilecekler yer Allah'ın huzuru olacak. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Ölüm her türlü şiddetiyle, sancısıyla mutlaka gelecek. Ey insanlar unutmayın ölüm sizi bulacak diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gece yarısında. Belki hiç uyumadı. Uyumadığı halde ayakları şişik bir halde bir de kalktı insanlara tirmizde geçen bu rivayette bildirildiği gibi söyledi muhterem kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün namaza geliyor. Mescide geliyor. Girdiği esnada namazgaha. Orada bazı kişileri gördü. Bir grup insanlar oturmuşlar. Kendi halimizi hatırlamamız gerekiyor bunu okuyunca. Ashab-ı kiramdan olmadığımız halde, onların ayaklarının arasındaki toz bile olamayacağımız halde ama kendi halimizi hatırlayalım diye bir ders verecek. Bakın orada namazgaha geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Orada insanlar oturmuşlar, ölçüsüz bir şekilde eğleniyorlar, gülüyorlar yani. Hani hep sık sık yapıyoruz ya, böyle oturup ayakta oturarak Böyle bir şeyler söylüyoruz, kendi kendimize gülüyoruz, kahkahalar savuruyoruz. Onları bir şekilde öyle halde gördü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onlara öyle halde görünce bakın ne dedi? Hemen müdahale etti. Acaba bizi görseydi ne diyecekti Resulullah aleyhisselam bizim halimize? Hemen müdahale etti ve onlara buyurdu ki muhterem kardeşlerim aslında siz ölümü hatırlasaydınız vallahi sizi şu gördüğüm halde görmeyecektim. Ağzınızın tadını kaçıran ölümü hatırlayın. hadid Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz bu sünneti tekrar canlandırmamız lazım muhterem kardeşlerim. Ölçüsüz bir hal aldığımızda, o aldığımız hal şeytanın vesvesesiyle bize ölümü, Allah'ı hesabı unutturacak bir hale dönüştüğünde, söylediklerimiz, baktıklarımız, konuştuklarımız tamamen şeytanın ayarlarında devam ettiğinde, Resulullah aleyhisselam o anda bize müdahale ettiğini aklımızdan çıkarmayacağız sizi ne halde görüyorum ben ölümü unuttunuz eğer ölümü hatırlasaydınız vallahi sizi bu halde görmezdim dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadi zikre hadimillezzat hadi hemen şimdi hatırlayın ölümü hatırlayın gülemeyeceksiniz gülebilirsiniz ama demek ki bir ölçüsüzlük var orada Resulullah'ın hoşnut olmadığı bir hal var orada muhterem kardeşlerim Acaba bugün meclislerimize uğrasaydı bizi ne kadar azarlayacaktı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara çok sık söyledi bunu. Onlara çok sık hatırlattı ölüm hakikatini. Allah azze ve celle ayeti kerimeyi gönderdi. Ey Habibim, ey Resulüm onlara onu o kadar çok hatırlattın ki ashab-ı kiram bu dediğinde nasihatı alıyor. frekans tutuyor, hemen dinliyor, işitiyor, itaat ediyor. Ağızlarının tadı kaçtı ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Nebbi ibadi enni enel gafurur rahim. Onlara şunu da hatırlat ki ben bütün günahları bağışlayan Allah'ım. Dengeli olsunlar. Sadece korkmasınlar. Ümit var olsunlar. Allah'ım bütün günahları affedeceğini de unutmasınlar dedi muhterem kardeşlerim. Yine bir defasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolda yürüyor Medine'de. Abdullah bin Amr Genç bir sahabe evinin duvarında çalışıyor. Annesi de ona yardım ediyor. Sıva yapıyor Allah'u Alem. Evinin duvarını sıva yaparken görünce annesi ona yardım ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görüyor ne yaptıklarını. Fakat yanlarında duruyor. Ey Abdullah ne yapıyorsunuz siz diyor. Halbuki görüyor ne yaptıklarını. Bir ders verecek. Ders vereceği için soruyor muhterem kardeşlerim. Ya Resulallah evimizi tamir ediyoruz diyor. Evimizi tamir ediyoruz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona buyuruyor ki muhterem kardeşlerim ey Abdullah ölüm bu duvarın yıkılmasından daha hızlı gelecek buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani belki sen şu duvarın yıkılmasını göremeyeceksin yaşın genç olmasına rağmen ölüm o kadar hızlı gelecek ki o duvarın yıkılmasından önce belki sana da gelecek kavuşacak diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyor burada Resulullah aleyhisselam? Bir ders veriyor bize, Abdullah bin Amr üzerinden bize, ahir zamanda yaşayacak olan kardeşlerine ders veriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. ümmet Muhammed'e ders veriyor muhterem kardeşlerim, ansızın gelecek. Çok işlerle meşgulsunuz, işiniz var, gücünüz var, hayata bakıyorsunuz, hayatla ilgileniyorsunuz. Halbuki bütün bu ilgilenmeleriniz, bu çalışmalarınız güzel olacak. Mümin dünyayı mamur etmekle de memurdur bunu yapmak mecliyetindedir fakat bunlar size eğer ölümü unutturursa işte orada denge bozulmuştur ayarlar karışmıştır dikkat edin ayağınızı denk atın diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim öyleyse madem ölüm ger gerçek o kadar gerçek ki her birimize gelecek ve belki umduğumuzdan çok daha çabuk gelecek hazırlıksız bir halde yakalayacak. Öyleyse muhterem kardeşlerim o ölüm anında olanları aramak, bulmak onlar üzerinden ders almak bizim görevimiz. Bugünkü dersimizin de ser levhası nasihat olarak ölüm yeter dediğimiz budur. Peki öyle birisi olduğu anda bu bizimle alakalı şimdiye kadar. Son dersimizde Ölen kişi açısından ayet ve hadislerle anlamaya çalıştık. Buraya kadar ölen kişiden veya ölümden bizlerin daha ölmemiş olanların nasıl ders alması gerektiğini söyledik. Fakat bununla da yeterli değil. Ölmemiş olanların o anda ölen Müslüman kardeşlerini veya ölen kişilere karşı bazı görevleri var. Onlardan da inşallah tabi vaktimiz dahilinde fazla fıkhi teferruatına da girmeden... Vaktimiz de buna müsaade vermez. Bir fıkıh tersi olarak değil de yine de nasihat babında inşallah bazı hakikatları maddeler halinde bilelim aklımızda bulunsun ki bir kişinin bir yakınımızın dostumuzun akrabamızın sekeratına ölüm anına ölüm hadisesine oraya biz de kavuştuğumuzda neleri yapmamız gerektiğini bilelim muhterem kardeşlerim Allah'ınız dile Yani hazırlıksız yakalanmayalım. Hayatımızın en Realitede olan gerçeğine hazırlıksız yakalanmayalım. Çok uzak olan realiteler için çok hazırlıklar yapıyoruz. Mesela bizi dinleyen bacılarım. Normaldır, doğaldır, kadının fıtratına uygundur. Yıllar sonra evleneceği kişi için, o düğün için yıllar boyunca çeyiz hazırlıkları yapar değil mi? Öyle Allah öyle yaratmış kadınları. Ne güzel bir şey. Süz, renk. Kumaş onların işi Allah onların fıtratına bu kodları vermiş hazırlıklar yapıyor ne kadar güzel kötü bir şey olarak demiyorum bakın yıllar sonra olacak şey için bu kadar hazırlık veya bir sene sonra yapacağımız veya altı ay sonra ehliyet vermiyor değil mi altı ay boyunca ehliyete gitmen lazım önce bunun teorisine gireceksin sorulara cevabına hazırlanacaksın sonra sana araba sürdürecek sonra müfettiş gelecek kontroldan geçirecek hep hazırlık hep hazırlık her şeye hazırlık var. Yemek yiyeceksin, karnını doyuracaksın. O kadar hazırlık yapman lazım. Dükandan, kasaptan başlar, evdeki hazırlıklardan. Her şeyin hazırlığı var. Peki ölümün en realitede olan hakikatin, gerçeğin hazırlığı yok mu? Hazırlıklı değiliz. Ne ölenler ne de etrafında olanlar. Ve kile men Dönüp dolaşıp bağırıp çağırırız. Kim yardım edecek? Bir Fatiha, bir İhlas, bir Yasin okuyacak kapasitede dahi değiliz ölen kişinin yanında. Nasıl hazırlandık ömür boyu? Allah muhafaza buyursun. Düşünebiliyor musun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ölen kişinin yanında yapacağınız ilk şey la ikinu mevtakum la ilahe illallah. Oraya gideceksin. Sekeratında bir kişi var. Vefat ediyor. Ona kelime-i tevhid'i Kelime-i şehadeti telkin edin dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ilk görevimiz. Aklımızdan çıkmasın inşallah. Oraya gideceksin ama zorlamadan bu caiz değil. Israr etmeden siz sadece diyor Efendimiz aleyhisselam Lakinu o anda şöyle onu rahatsız etmeyecek bir şekilde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah durmadan tekrar edin. Onu onda söylemeyebilir belki ama içinden söylemiştir. Belki dışından söyler. Allahu alem. Dışından veya içinden söylemesi önemli değil. Sizin göreviniz ona o anda onu hatırlatmak, telkin etmek diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim. Çünkü neden böyle diyor? O buyurdu ki, bak müjdeye muhterem kardeşlerim şu müjdeye bak. Men kana ahiru la ilahe illallah dakhala'l cenne. Kimin son sözü ''La ilah illallah olursa o cennete girecek.'' dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Müthiş bir müjde, müthiş bir haber Allah'ın izniyle. Öyleyse orada şuurların git gel yaşadığı bir an var. Şuur gidip gelecek. Niye? <gülüyor> Uykuya dalan bir insanı görüyoruz her zaman. Belki kendimizde o oluyor. Hele bir de bu uyku hapı içtiyse şöyle ağzına yemek kaşığını götürürken dahi kaşık elinden düşebilir. Ölmedi bu adam ama şuuru gitti. Şuuru gidince artık ruh uyku alemine dalınca ceset sadece bir et parçasıdır. Yıkılır yere. Ölümde de ruh bedenden tamamen çıkar. O şuurun git gel yaptığı anda la illallah. Eşhedü la illallah ve eşhedü Muhammeden abduhu ve Resuluh. Durmadan bunu telkin edin diyor muhterem kardeşlerim. Sonra orada Fatiha suresini okuyun. İhlas suresini okuyun, felak Felakvena surelerini okuyun, bir de Yasin suresini okuyun diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun ölüye de ölen kişiye de faydası vardır. Yani öldükten sonra da vardır. Öldüğü esnada da faydası vardır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse o anda Allah'ın izniyle bakın abdestli bulunmak lazım demek ki daha güzel olur. Daha bereketli olur. Şimdi bir kişi bunu ezbere okurken fıkhen abdestli olması şart değildir. Fakat ne dedik son dersimizde? Senin gözünden daha perde kalkmadı ama orada yatan meleklere artık görüyor. Meleklerin de olduğu ortamda abdestli bulunmak gerekir. Kur'an-ı Kerim'in okuduğun surelerin bereketinin daha iyi hasır olması için Allah'ın kabul etmesi için abdestli olmakta fayda vardır. Bu bizim için bakın ölmeyen yani orada bulunan kişi için. Önemli olan dersler muhterem kardeşlerim. Ölen kişinin yanında mutlaka hayırlı söz konuşun diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani hayırla anın öleni, ölümü ve oradaki manzarayı. Çünkü siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Melekler sizin dediklerinize amin derler diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Oradaki kişinin aman ha... Kötülüğünü veya Allah'ın ecelini Allah muhafaza yapıyorsun takdirine aykırı birkaç söz kelime sakın ha yapmayın diyor Efendimiz Aleyhisselam. Hayırlanın hayırlı konuşun onu rahatlattıracak ne varsa onlarla o anda meşgul olun diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim. Ölenin yanında hazır olduğunuzda o vefat ettikten sonra gözleri açık kalabilir onun gözlerini kapatın diyor Efendimiz Aleyhisselam. Çünkü göz ruhu takip eder diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim sahih hadis kaynaklarımızda geçen bu rivayette. Onun için bu işleri bilen insanlar hem gözlerini kapatırlar hem de bir bezle çenesini de kapatırlar. Buna uygun bir şekilde tavsiyeyi uğradılar muhterem kardeşlerim. Şimdi hani ne dedik? Müminler birbirlerini hayatlarında yalnız bırakmadıkları gibi ölüm anında da en zor imtihanda da yalnız bırakmazlar. Bir yerden bir yere giderken vedalaşıyoruz. İşte Türkiye'ye gittik diyelim akrabalarımızın yanına, dostlarımızın yanına. Ayrılırken, böyle vedalaşırken ağlıyoruz değil mi? Kimse ölmedi, niye ağlıyoruz? E bu merhamet. Allah Kurun kalbine vermiş olduğu merhamet var. O anda duygulanıyor. Belki bir daha göremem. Belki bir daha kavuşamam diye. O Ağlama var. Şimdi ölen kişinin yanındaki dostu, akrabası gayet tabii ki ağlayacaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağlamıştır. Mübarek gözlerinden yaşlar düşmüştür. Ölenlerin üstüne de değmiştir. Buna engel olmamıştır. Bu Allah kulunun kalbine verdiği merhamettir diye de o anda bunu anlamayanlara da uyarıda bulunmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim. Mesela Kızı Zeyneb'in e, Ümeyme adlı çocuğun o torununun vefatında gözleri yaşla doldu Efendimiz Aleyhisselam'ın ama yani gözünden gelen yaşı engellemedi ama ağzından çıkan de bize ders verdi. Ne dedi? Veren de Allah'tır, alan da Allah'tır. Her şeyin takdir edilmiş belli bir süresi vardır diye Allah'a iltica etti muhterem kardeşlerim. Demek ki burada ağlamak, hüzünlenmek yasaklanmış olan değil, burada yasaklanmış olan bağırmak, çağırmak hadis-i şerifi okuyacağım inşallah. Bir de şunu hatırlayalım inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu muhterem kardeşlerim? Oğlu İbrahim'in yani yıllar sonrasında çocuğu olmadığı sonra Mariye annemizden bir çocuğu dünyaya geldiği, fakat o da fazla yaşayamadı. Bir yaşına geldiğinde o da vefat eyledi. Onun kabrinin başında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu defnederken, inn al-ain tadma, wal-qalb yahzan. Kalp hüzünlenir, hüzünlendiği için gözden yaş gelir. Walla anqur illa ma yar da rabbuna. Ama biz Rabbimiz'in razı olduğundan başka bir şey asla söylemeyiz. Ey İbrahim biz senin ayrılığından dolayı gerçekten derin bir hüzün yaşıyoruz dedi baktı etrafındaki Uhud dağına ey Uhud vallahi dedi şu acı sende olsaydı hüzününden dolayı paramparça olurdun yani o kadar derin bir hüzün var ki bende diyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar mahzun oldum ki şu yavrumun ayrılığından vefatından ama veren de Allah alan da Allah biz ağlarız hüzünleniriz bu Allah'ın merhametidir. Ama asla Allah'ın razı olduğundan başka bir şey söylemeyiz dedi muhterem kardeşlerim. Çünkü bu noktada uyardı bizi. Ne dedi Efendimiz Aleyhisselam? Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh bize buyuruyor. Resulullah Aleyhisselam'ın buyruğunu minna. Bizden değildir. Yani benim ümmetimden, Müslümanlardan benden değildir dedi Efendimiz Aleyhisselam. Kim? Men khudud. Avucuyla yanaklarını Böyle dövenler vuranlar ölüm hadisesinde biri öldü yakını böyle kendine vuruyor ve <gülüyor> şakkal elbisesini çekiyor, çekiştiriyor. Ve daa bi cahiliye. Cahiliye adetinde eskiden olduğu gibi bağırıyor, çağırıyor. Sanki alanın Allah olduğunu unuturmuş gibi veya Allah muhafaza buyursun. O hareket o anda ne demek? Vurmak, dövünmek, yaka paça yırtmak, bağırmak, çağırmak. Ey Allah niye arıyorsun mu demek haşa ve kella. Yani bir insan feryat edince oradaki ızdırabını karşı geldiğini rahatsız olduğunu dile getirir bu davranışıyla. O başkadır. Mahzun olduğundan dolayı hüzünlenmek başka bir olaydır muhterem kardeşlerim. Bunu yasaklamadı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat dövme, dövünmeyi bağırmayı çağırmayı yasakladı muhterem kardeşlerim. Şimdi şu hadis-i şeriflerle bitirelim Allah'ın izniyle. Bir müjde verdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ali radıyallahu anh aktarıyor. O nasihat olarak, ibret olarak ölüm yeter dersinden ders almak için ölenlerin yanına gidenlere bir müjde veriyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Hazreti Ali buyurdu. Dedi ki, Kale Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, Men ghassele meyyiten. Kim bir ölüyü yıkarsa, yani tabi bunlar dediğim gibi fıkhi meseleler inşallah en azından kifai olarak birileri bu işi mecbur bilecek. Kanaatimce çok az bilenler var. Genelde artık ya cenaze nakliye şirketindeki amca abi işte emekli hoca müftü neyse onlar biliyor. Zaten onlar yapacak kimse bilmiyor. Yani bir cenaze nasıl yıkanacak, nasıl kefenlenecek bilemiyoruz. Çünkü pratiğimiz yok. Yani biz burada kardeşlerimiz de bir zamanlar... Bir hoca efendi geldiğinde ona hatta videosunu da çektik. Masaya bir kardeşimizi yatırdık. Onun üzerinde prova yaptık. Bunu anlayalım, öğrenelim diye. Pratik olsun diye fakat unutmuşuzdur yine. Çünkü pratik olmayınca unutulur. Fakat bu cenazelerin defnedilmesi gerekiyor. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu işi öğrenmenin, yapmanın faziletinden bahsediyor. Men ghasselemeyiten kim bir ölüyü yıkarsa e bunu yapma için nasıl yıkayacağını bilmen lazım. Yoksa ağzına burnuna bulaştırırsın. Nasıl haneye girdiğinde ne yapacağımızı bilemeyiz. Nasıl yıkanacak? Nasıl olacak bu iş? Öğrenmek lazım. Bu hadisin faziletindeki kişilerden olmak için. Wa keffenahu. Sonra onu kefenlerse nasıl olacak? Erkek nasıl kefenlenir? Kefeni kaç parçadır? Kadın nasıl kefenlenir? Kefeni kaç parçadır? Kefen ne hocam ya? Yani. Gençler belki bunu bile anlamıyor şimdi. Kefen ne? Kefen giyeceğin son noktadaki, son duraktaki elbise. Beyaz olacak. Sadı olacak. Onu sen de giyeceğim, ben de giyeceğim. Ve kefenahu ve hannatahû kefenine güzel koku sürerse sünnetten bu yıkadı, kefenlediği güzel kokular sürdü ve <gülüyor> hamelahû cenazeyi taşırsa sünnetten bak bütün bu prosedürde bulundu yani. Kişi öldükten sonra yapılması gereken işlemler bunlar bak. Yıkamak, kefenlenme, koku sürmek, onun taşınması. Ve salla aleyhi, onun cenaze namazını kılarsa. Şimdi buraya çok dikkat edin. Buranın altını çizmemiz lazım, unutmamamız lazım. Ve lem yufşi alayhi ma ra'a. Allah Allah insana saygıya bak muhterem kardeşim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dilinden insana saygıya bak. Ne öğretiyor bize? وَلَمْ يُفْشِ <رَأَى> O bütün bunlardan önce sekeratı esnasında veya o yıkanırken onda görmüş olduğu ölünün üzerindeki o bazı garip acayip halleri saklarsa kimseye söylemezse çünkü belki sekeratında bağırdı. Çağırdı. Son dersimizde hatırlarsanız demiştik. Bunun bir manası olmadığını, bir müminin de bağırıp çağırabileceğini, bir müminin de o anda zahiren kelime-i tevhidi söylemeyebileceğini söylemiştik bunları. Muhterem kardeşlerim. Efendimiz ve vesselam bak öyle buyuruyor. O olumsuz şeyleri ifşa etmezse bir sır gibi kendisini ölene kadar saklarsa karece min hatiyeti yevmi veledethu ummuhu Allah Allah annesinin kendisini günahsız doğurduğu gün gibi günahlardan temizlenmiş olacak dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim Hz. Ali radıyallahu anh rivayet ediyor öyleyse bir cenazenin ölüm anından son kabre konacağı ana kadar bulunursak oradaki olumsuz ölüde olacak halleri asla ve asla yaymak söylemek Sonradan Allah muhafaza buyursun dedu kudu halinde hepsi caiz olmayan şeyler zaten. Hayırla anmak, sükut etmek ölenle değil kendinle meşgul olmak. Bugünkü dersimizin sel levhasında olduğu gibi. O zaten gitti. Senin orada onun olumsuz halleriyle değil. Ey nefsim bir gün sen de orada yatacaksın. Kabre gireceksin Münker nekire muhatap olacaksın diye kendine ders çıkarmak, ibret almak. Senin görevin bu diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Burada bir de prim veriyor, müjde veriyor yaparsan ananın seni doğurduğu gün ne kadar hatasız, günahsız, temizsen o halde döneceksin. Teşvik var yani. Öğrenin, yapın, uygulayın bunları diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhtemel kardeşlerim. Kardeşlik hukukunu. Sadece hayatta değil öldükten sonra da nasıl muhafaza edeceğimizi bize bildiriyor. Yine başka bir hadis-i şerifte ne buyurmuştu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Sakın ha ölülerinizi bildiğiniz, duyduğunuz, belki şahit olduğunuz ile günahlarıyla, kötülükleriyle anmayın dedi Efendimiz aleyhisselam öldükten sonra. Sadece ve sadece az da olsa ile anın, iyilikleriyle anın. Ne kadar iyi bir kardeşimizdi deyin yüzde on kötülüğü yüzde 90 olsa bile öyle değil diyor Efendimiz Aleyhisselam o bitmiştir artık ölülerinizi hayırla anın kardeşlik hukuku sadece yaşarken değil öldükten sonra da muhafaza edilecek muhterem kardeşlerim Ukururum hasineeme U ve kuffu an mesaavihim hadisini orijinalını da almış olalım Böylece Muhterem kardeşlerim cenaze namazı bir duadır o duada kişi hem orada olandan ders alacağı gibi çünkü en büyük dersi veren orada musallada yatandır. Hem de artık ona son bir dua olarak Allah'ın onu affetmesi için, kabrinin nur olması için, muhatap olacağı münker nekirinin sorularına rahatlıkla cevap verebilmesi için dua etmesidir. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki اِذَا Salleytum عَدَى الْمَيِّتِ فَاَخْلِسُوا لَهُ الدُّعَاءُ Cenaze namazına iştirak ettiğiniz zaman Samimi ve ihlaslı olarak oraya iştirak edin, orada dua edin dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim. Şimdi notlarımız var daha fakat inşallah bugün bu kadarıyla iktifa edelim. Burada bir virgül koyalım, tam noktayı koymayalım. Allah'ın izniyle Rabbim ömür lütfederse gelecek haftaya kadar Rabbimizin ecelini takdir etmiş olduğu kulların arasında ismimiz yazmıyorsa... Burada gelmemizi Rabbim lütfederse inşallah kaldığımız yerden ölüm ve sonrası hesap günü şuuru derslerimize devam edeceğiz. Allah'ın izniyle Rabbim lütfeylesin. Rabbim ölenlerden ders almayı, nasihat almayı, bizlere bir ibret levhası olmasını nasip ve müessere eylesin. Rabbim bir gün bizlere de son nefesi vereceğimiz anda... O sahneye, o son nefese hazır olan kullarından olmayı nasip eylesin. Amin ya Rabbi Alemin. Ve selamun aden Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Rıza ennillahi te'ala el Fatiha temassalavati.